el hutve-tü şamiye namındaki arabi dersin tercümesinin mukaddimesidir. Bismihi subhâne ve inn in şey'in illâ yüsbihu hamdi. Esselâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü ebeden dâima. Aziz sıddık kardeşlerim. 40 sene evvel Şam'daki Camiül Emevi'de Şam ulemasının ısrarıyla 10 bin adama yakın İçinde yüz ehli ilim bulunan azim cemaate verilen bu arabi ders risalesindeki hakikatları bir hissi kabl vuku ile eski sait hissetmiş. Kemali kat'iyetle müjdeler vermiş ve pek yakın zamanda o hakikatlar görünecek zannetmiş. Halbuki iki harbi umumi ve 25 sene bir istibdad-ı mutlak o hissi kabl vukuun 40 sene tehirine sebep olmuş ve şimdi o zamanda verdikleri haber Aynen tezahürleri âlemi İslamiyette başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders zamanı geçmiş eski bir hutbe değil, belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel 1371'deki Camiül Emevi yerine Âlemi İslam Camii'nde 370 milyon bir cemaate hakikatlı ve taze bir ders ictimai ve İslami'dir diye tercümesini neşretmek münasip görürseniz neşredersiniz. Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmağa münasebet geldi. Çünkü 40 sene evvel eski Said, o dersinde bir hissi kabl l vuku ile Risale-i Nur'un harika derslerini ve tesiratını görmüş gibi bahsediyor. Onun için o sual cevabı yazacağız. Şöyle ki, Çoklar tarafından hem bana hem bazı Nur kardeşlerime sual etmişler ve ediyorlar. Neden bu kadar muarızlara karşı ve muannit feylesoflara ve ehli dalalete mukabil Risale-i Nur mağlup olmuyor. Milyonlar kıymetli hakiki kütubu imaniye ve İslamiyenin intişarlarına bir derece set çekmekle ve sefahet ve hayat-ı dünyeviyenin lezzetleriyle çok bir icare gençleri ve insanları hakayki imaniyeden mahrum bırakıyorlar. Halbuki en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla Risale-i Nur'u kırmak İnsanları ondan ürkütmek ve vazgeçirmeye çalıştıkları halde, hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risale-i Nur'un intişarı, hatta çoğu el yazmasıyla ile altı bin nüshar risalelerinden kemal-i iştiyak ile perde altında intihar etmesi ve dahil ve hariçte kemal-i ile kendini okutturmasının hikmeti nedir, sebebi nedir diye bu mealde çok suallere karşı el cevap deriz ki, kuran Hakim'in Sırrı sırr ile icazıyla hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir manevi cehennemi, dalalette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde, manevi elim elemleri gösterip, hasenat ve güzel hasretlerde ve hakaik-i şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefâhet ehlini ve dalalete düşenleri o cihetle aklı başında olanlarını kurtarıyor çünkü bu zamanda iki dehşetli hal var. Birincisi akıbeti görmeyen bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyatı insaniye akıl ve fikre galebe ettiğinden ehli sefâheti sefahetten kurtarmanın çare-i yeganesi aynı lezzetinde elemi gösterip hissini malûp etmektir ve yestahibbun el hayate'd ayetinin işaretiyle bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek ehli iman iken ehli dalalete o bu dünya ve o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare yeganesi dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki Risale-i Nur o meslekten gidiyor Yoksa bu zamandaki küfrü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahetteki tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyattan vazgeçirmek yolu ile ondan belki de yirmiden birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak gafur rahimdir hem cehennem pek uzaktır der yine sefaatine devam edebilir kalbi, ruhu hissiyatına mağlup olur. İşte Risale-i Nur ekser müvazeneleriyle, küfür ve dalaletin dünyadaki elîm ve ürkütücü neticelerini göstermekle, en muannit ve nefisperest insanları dahi, o menhus, gayrimeşru lezzetlerden ve sefaatlerden bir nefret verip, aklı başında olanları tevbeye sevk eder. O muvazenelerden altıncı, yedinci, sekizinci sözlerdeki kısa müvazeneler, ve 32. sözün 3. mevkıfındaki uzun müvazene, en sefih ve dalalette giden adamı da ürkütüyor, dersini kabul ettiriyor. Mesela ayetin i nurda seyahat-ı hayaliye ile hakikat olarak gördüğüm vaziyetleri gayet kısaca işaret edeceğiz. Tafsilini isteyen sikke-i gaybiyenin ahirine baksın. Ez cümle, o seyahat-ı hayaliye de rızka muhtaç hayvanat alemini gördüğüm vakit, maddi felsefe ile baktım. Hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zafu acizleri, o zihayat alemini bana çok acıklı ve elin gösterdi. Ehli dalalet ve gafletin gözüyle baktığımdan feryat eyledim. Birden hikmeti Kur'aniye ve imanın dürbini ile gördüm ki Rahman ismi Rezzak burcunda parlak bir güneş gibi tulu etti. O aç bir çare zi alemini rahmet ışığıyla yıldızladı. Sonra hayvanat alemi içinde yavruların zafu acz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları, hazin, elîm ve herkesi dikkat ve acıma getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Ehli dalâretin nazarıyla baktığıma eyvah dedim. Birden iman bana bir gözlük verdi, gördüm ki Rahîm ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o acı alemi sevinçli aleme çevirip ışıklandırdı ki Şekva ve acımak ve hüzünden gelen gözyaşlarımı sevinç ve şükrün lezzetlerinden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi insan alemi bana göründü. Ehli dalaletin dürbünüyle baktım o alemi o kadar karanlıklı, dehşetli gördüm ki kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. Eyvah dedim çünkü insanlarda ebede uzanıp giden arzuları emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadet-i ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve fıtri istidadları ve hat konulmayan ve serbest bırakılan fıtri kuvveleri ve hatsiz maksatlara mütevecih ihtiyaçları ve zafu acizleri beraber hücumlarına maruz kaldıkları hatsiz musibet ve adaları ile beraber gayet kısa bir ömür her gün ve her saat ölüm endişesi altında gayet dağdalı bir hayat, yaşamak için gayet perişan bir malişet içinde kalbe, vicdana en eliyim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belasını çekmek içinde ehli gaflet için zulumat ebediye kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o zulumat kuyusuna atılıyorlar gördüm. İşte bu insan alemini bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp, ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif-i insaniyem belki bütün zerrat-ı vücudum feryat ile ağlamaya hazır iken birden Kur'an'dan gelen nur ve kuvvet-i iman o dalalet gözlüğünü kırdı, kafama bir göz verdi. Gördüm ki Cenabı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda yani manasında Bayis ismi Varis burcunda, Muhyi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda birer güneş gibi tulu ettiler. O karanlıklı ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin umumunu birden ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehennemi haletleri dağıtıp, nurani ahiret aleminden pencereler açıp, o perişan insan dünyasına nurlar serptiler. Zerrat kainat adedince elhamdülillah, Eşşükrülillah dedim. Ve aynel yakîn gördüm ki imanda manevi bir cennet ve dalalette manevi bir cehennem bu dünyada da vardır yakînen bildim. Sonra kürey arzın alemi göründü. O seyahat hayaliyemde dine itaat etmeyen felsefenin karanlıklı kavanini ilmiyeleri hayalime dehşetli bir alem gösterdi. Yetmiş defa top güllesinden daha süratli hareketiyle yirmi beş bin sene mesafeyi bir senede gezip devreden ve her vakit dağılmağa ve parçalanmağa müstahit, kabil ve içi zelzeleli, çok ihtiyar ve çok yaşlı kürey arz içinde ve o dehşetli gemi üstünde, kainatın hadsiz boşluğunda seyahat eden biçare çare nevi insan vaziyeti, bana pek vahşetli bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Felsefenin gözlüğünü yere vurdum, kırdım. Birden hikmeti Kur'aniye ve imaniye ile ışıklanmış bir gözle baktım gördüm ki Halık-ı arz ve semavatın Kadir, Alim, Rab, Allah ve Rabbü's semavati vel ard ve müsahhirü'ş şemsi vel kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burçlarında güneş gibi tulu ettiler. O karanlıklı, vahşetli, dehşetli alemi öyle ışıklandırdılar ki o hâlette benim imanlı gözüme kürey-i arz gayet muntazam Musahhar, mükemmel, hoş, emniyetli, herkesin erzakı içinde bir seyahat gemisi ve tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyya edilmiş ve ziruhları güneşin etrafında memleket-i Rabbaniye'de gezdirmek ve yaz ve bahar ve güzün mahsulatını rızık isteyenlere getirmek için bir gemi, bir tayyare, bir şimendifer hükmünde gördüm. küre arzın zerratı adedince, Elhamdülillahi ala nimetil iman dedim. İşte buna kıyasen Risale-i Nur'da pek çok müvazenelerle ispat edilmiştir ki ehli safahat ve dalalet dünyada dahi bir manevi cehennem içinde azap çekerler ve ehli iman ve salahat dünyada dahi bir manevi cennet içinde İslamiyet ve insaniyet midesiyle ve imanın tecelliyat ve cilveleriyle manevi bir cennet lezzetleri tadabilir. Belki derece-i imanlarına göre istifade edebilirler. Fakat bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden ve beşerin nazarını afaka dağıtan ve boğan cereyanlar iptali his nev'inden bir sersemlik vermiş ki ehli dalâlet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor, ehli hidayete dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Bu asırda ikinci dehşetli hal. Eski zamanda küfrü mutlak ve fenden gelen dalâletler ve küfr inadiden gelen temerrüt, bu zamana nispeten pek az idi. Onun için eski İslam muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zamanlarda tam kafi olurdu. Küfrü meşkuku çabuk izale ederlerdi. Allah'a iman umumi olduğundan, Allah'ı tanıttırmakla ve cehennem azabını ihtar etmekle, çokları sefahetlerden, dalaletlerden vazgeçebilirlerdi. Şimdi ise eski zamanda bir memlekette bir kâfiri mutlak yerine şimdi bir kasabada 100 tane bulunabilir. Eskide fen ve ilim ile dalalete girip inat ve temerrüt ile hakiki imana karşı çıkana nispeten şimdi 100 derece ziyade olmuş. Bu mütemerrit inatçılar firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli dalaletleriyle hakiki imaniyeye karşı muaraza ettiklerinden elbette bunlara karşı atom bombası gibi bu dünyada onların temellerini parça parça edecek bir hakikat-ı lazımdır ki, onların tecavüzatını durdursun ve bir kısmını imana getirsin. İşte Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükürler olsun ki, bu zamanın tam yarasına bir tiryak olarak, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir mucizi imaneviyesi ve lematı bulunan Risale-i Nur, pek çok muvazenelerle en dehşetli muannit mütemerritleri, Kur'an'ın elmas kılıncı ile kırıyor. Ve kainat zerreleri adedince mahdaniyeti ilahiyeye ve imanın hakikatlarına hüccetleri delilleri gösteriyor ki 25 seneden beri en şiddetli hücumlara karşı mağlup olmayıp galebe etmiş ve ediyor. Evet, Risale-i Nur iman ve küfür muvazeneleri ve hidayet ve dalalet mukayeseleri bu mezkür hakikatları bil müşahede ispat ediyor. Mesela 22. Sözün iki makamının bürhanlarına ve lemalarına ve 32. sözün birinci mevkifine ve 33. mektubun pencerelerine ve Asay Musa'nın 11 hüccetine sair müvazeneler kıyas edilse ve dikkat edilse anlaşılır ki bu zamanda küfrü mutlakı ve mütemerrit dalaletin inadını kıracak, parçalayacak Risale-i Nur'da tecelli eden hakikat-ı Kur'aniyedir. İnşallah Nasıl Tılsımlar Mecmuasında dinin mühim tılsımlarını ve hilkat-ı alemin muammalarını keşfeden parçalar o mecmuada toplanmış, aynen öyle de ehri dalaletin dünyada dahi cehennemlerini ve ehli hidayetin dünyada leziz cennetlerini gösteren ve iman cennetin bir manevi çekirdeği ve küfür ise cehennem zakkumunun bir tohumu olduğunu gösteren nurun o gibi parçaları kısacık bir tarzda bir mecmuacık olarak yazılacak, inşallah neşredilecek. Said Nursi. Bismihissubhane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 onlar bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın mucize-i maneviyyesinin tereşşühatı ve lem'alarıdır ki hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'da kerametler şeklini alarak şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için ikramat-ı ilahiye nev'indendir. İkram ise izharı bir şükürdür, caizdir, hem makbuldur. Şimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen cevabı bir parça izah edeceğim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 Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik ederiz. Dualarını rica ederiz. Hasta kardeşiniz Sayit Nursi. Bismihi sübhane. Bu aciz kardeşiniz hem itiraz eden o eski dost zata hem ehli dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki Kur'an-ı mucizül beyanın feiziyle yeni Sait hakayık-ı imaniyeye dair o derece mantıkça ve hakikatça bürhanlar zikrediyor ki değil Müslüman uleması belki en muannit Avrupa felsefoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Amma Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işari ve remzi bir tarzda Hazreti Ali radıyallahu, ve radıyallahu anh, an ve Gavs-ı Azam'ın radıyallahu an ihbaratı nevinden Kur'an-ı mucizül beyan dahi bu zamanda bir mucizi maneviyesi olan Risale-i Nur'a nazara dikkati celbetmesine manayı işari tabakasından rumuz ve imaları İcazının şehnindendir ve o lisanı gaybın belagatı mucizekâranesinin muktezasıdır. Evet, Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda ve kutsî bir teselliye çok muhtaç olduğumuz hengamda manevi bir ihtarla Risale-i Nur'un makbuliyetine eski evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki valarat bin vala yâbisin illâ fi kitâbin mubîn sırrıyla en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır.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 Ve bir kısmı bir derece izahlı ve bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatıma hiçbir şek ve şüphe ve behim ve vesvese kalmadı. Ve ben de ehli imanın imanını risale-nur ile takviye etmek niyetiyle o kat'i kanaatımı yazdım ve has kardeşlerime mahrem tutulmak şartı ile verdim. Ve o risalede biz demiyoruz ki ayatın manayı sarihi budur. Ta hocalar fihi nazar desin. Hem dememişiz ki manayı ishariinin külliyeti budur. Belki diyoruz ki, manâ sarihinin tahtında müteaddid tabakalar var. Bir tabakası da manâ-i işarî ve remzîdir ve o manâ işarî de bir küllîdir. Her asırda cüz'iyatları var ve Risale i Nur dahi bu asırda o manâ işarî tabakasının külliyetinde bir ferdtir ve o ferdin kasten bir medar nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine, eskiden beri ulema beyninde bir düstur-ü ve riyazi ile karineler,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 eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını halk eylemek azamet ve kudreti ilahiyeye delil olduğunu düşünse, elbette bizim gibi aciz-i mutlak ve fakir-i mutlakta böyle ihtiyacı şiddet zamanında böyle bir eser zuhuru vüs'at-ı rahmeti ilahiyeye delildir demeye mecbur olur. Ben sizi ve muhterizleri Risale-i Nur'un şeref ve haysiyeti ile temin ediyorum ki bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri, remizleri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 fakat Kur'anın hurufatı kutsiyesinin yerine, beşerin tercümesini ikame perdesi altında, noksan huruflarla yeni hat altında, tahripkarane ehlî dalâletin tevîlatı fasideri, ayatın sarahatini incitmelerine bakmıyor gibi, bir çare mazlum bir adamın kardeşlerinin imanını kuvvetlendirmek için bir nükteyi icaziyeyi beyan ettiği için, hizmeti imaniyesine fütur verecek derecede itiraz. Elbette değil ehli hakikat zatlar belki zerre miktar insafı bulunan itiraz edemez. Bunu da ilabeten beyan ediyorum. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatını milyonlarla fedakarları bulunan meşrepler, meslekler, tarikatlar bu dehşetli dalalet hücumuna karşı zahiren malubiyete düştükleri halde benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz ve mütemadiyen tasutt altında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 Cenabı Hak fazlu keremiyle şu hizmette halisane, muhlisane bizi ve umum risale-i nur talebelerini daim ve muvaffak eylesin. Amin. Bi hürmeti seyidir Mürselin. Sayit Nursi.